1180 numaralı konu İbn Abbas'ın gözleri görmez olunca namaza ara vermesi gerektiği için tedaviden vazgeçmesi. Evet, İbn Abbas'ın gözü görmez olduğunda ona bir kişi gelerek, eğer sen yedi gün sabreder, namaz kılmaz, sırt sırtüstü durursan, namaz için işaretle ittifaye dersen, seni tedavi ederim ve Allah'ın izniyle de şifa bulur. dedi. İbn Abbas fetva almak için Hazreti Ayşe ile Ebu Hureyre ve başka sahabelere haber gönderdi. Herkes acaba bu yedi gün